تُصَائِدُونَ وَلَا قِنَاعَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي آخِرَاتٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي آخِرَاتٍ فَاتَّبَعَ غُرًّا بِغَيْرِ نَفْعٍ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا لِكَيْ لَا تحزنوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا Vallahi... O zaman siz harp sahasından uzaklaşıyor ve kimseye dönüp bakmıyordunuz. Peygamber ise arkanızdan sizi çağırıyordu. Böylece Allah sizi keder üstüne kederle cezalandırdı. Ta ki ne elinizden gidene ne de başınıza gelene üzülmeyesiniz. Allah yapmakta olduklarımızdan hakkıyla haberdardır. İnne <messizlik> <Force> الجاملية يقولون فلنا من الأمر شيء قل إن الأمر كله لله يخون في أنفسهن لا يهدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء مما قتلناها هنا قل <gülüyor> <gülüyor> <garip al> <undhi> Sonkey vuyutunla ardından Allah üzerinize bir emniyet, bir uyku indirdi ki o hal içinizden bir taifeyi samimi müminleri bürüyordu. Münafıklardan bir taife ise doğrusu canlarının derdine düşmüş, Allah hakkında haksız yere cahiliye zanlıyla zanda bulunuyorlardı. Bu işten zafer ve galibiyet vadinden bize bir şey. ey Resulüm de ki, şüphesiz iş tamamıyla Allah'a aittir. ...sana açıklayamayacaklarını... içlerindeki istiyorlar. Birbirlerine eğer Muhammed'in dediği gibi... ...bu işten bize bir şey olsaydı... ...burada öldürülmezdik diyorlardı. Peki... ...evlerinizde bile bulunsaydınız... ...üzerlerine ölüm yazılmış olanlar... ...yine öldürülecekleri yerlere çıkıp giderlerdi. Bu Allah'ın sinelerinizde olanı denemesi ve kalplerinizde olanı temizlemesi içindir. Allah sinelerin içinde olanı hakkıyla bilendir. İnnellezîne <gülüyor> ve Şüphesiz ki Uhud'da iki ordu karşılaştığı gün içinizden geri dönüp gidenleri ancak yaptıkları bazı şeyler hatalar yüzünden şeytan onların ayaklarını imandan kaydırmak istemişti. Andolsun ki Allah onları affetti. Muhakkak ki Allah gafur, çok bağışlayandır halim azapta hiç acele etmeyendir ben, Ey iman edenler, inkar eden ve kardeşleri hakkında yeryüzünde yolculuğa çıktıkları veya gaziler oldukları savaşa gittikleri zaman eğer yanımızda olsalardı ne ölürler ne de öldürülürlerdi diyenler gibi olmayın ki Allah bunu bu sözü onların kalplerinde bir hasret ve pişmanlık kılsın. Çünkü hayatı veren de öldüren de ancak Allah'tır. Ve Allah yapmakta olduklarınızı hakkıyla görendir. Ve <gülüyor> in <Gülüyor> <Gülüyor> Şanım hakkı için eğer Allah yolunda öldürülür veya o yoldayken ölürseniz elbette Allah'tan bir mağfiret ve bir rahmet onların dünyada toplamakta olduklarından daha hayırlıdır. Ve Am olsun ki ölseniz de öldürülseniz de muhakkak Allah'ın huzuruna toplanacaksınız. Tabe <gülüyor> ولو كنت فضا غليب القلب لن فضوا من حولك فاف عنهم واستغفر لهم وشهرهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكل işte Allah'tan bir rahmet nedir ki sen onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba katı kalbi olsaydın elbette onlar etrafından dalırlardı. Artık onları affet. Onlar için mağfiret dile ve hakkında vahiy gelmeyen bir iş hususunda onlarla istişare et. Fakat bir görüşte karar kıldığında artık işe giriş ve Allah'a tevekkül et muhakkak ki Allah tevekkül edenleri sever. Eğer Allah size yardım ederse Artık size galip gelecek kimse yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa o takdirde ondan sonra size kim yardım edebilir? Öyleyse müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. <gülüyor> Bir peygamber için emanete hıyanet etme asla söz konusu olamaz. Kim emanete hıyanet ederse, kıyamet günü hıyanet ettiği şeyle yurtta olarak gelir. Sonra herkese yaptıklarının karşılığı tam olarak verilir ve onlar haksızlığa uğratılmazlar. <gülüyor> hiç Allah'ın hızasına tabi olan kimse Allah'tan gelen bir gazava uğrayan ve varacağı yer cehennem olan bir kimse gibi olur mu? O ne kötü varılacak yerdir. Onlar Allah katında derece derecedirler. Allah ise onların yapmakta olduklarını hakkıyla görendir. <gülüyor>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 halbuki onlar daha evvel gerçekten apaçık bir sapıklık içindeydiler Emelenne asabet musibetun li fe'afetum likaytu ennaha kul huwa min 'indi inna Allah ala şeyin kadir bir de düşmanınıza iki mislini uğrattığınız bir musibet şimdi uhutta size gelince bu nereden mi dediniz, Habibi, ya Muhammed, de ki o kendi nefislerinizdendir. Şüphesiz ki Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. <gülüyor> iki ordunun karşılaştığı gün başınıza gelenler Allah'ın izniyle olup müminleri ortaya çıkarması içindi. <gülüyor> <gülüyor> bir de münafıklık edenleri ortaya çıkarması içindi. Bunlara gelin Allah yolunda savaşın veya müdafada bulunur denilmişti. Onlar ise eğer harp etmeyi bilseydik elbette size ondan ziyade küfre yakın idiler. Arızlarıyla kalplerinde olmayanı söylüyorlardı. Halbuki Allah onların gizlemekte olduklarını en iyi bilen. <gülüyor> Omar ki, savaşa gitmeyip evlerinde oturdukları halde uhut günü şehit edilen kardeşleri için eğer bizi dinleselerdi, öldürülmezlerdi dediler. Ey Habibi, o haldeki eğer iddianızda doğru kimseler iseniz, haydi kendinizden ölümü defedin. <gülüyor> <gülüyor> Sakın Allah yolunda öldürülenleri ki san, bilakis onlar hayattadırlar. Rableri katında rızıklandırılmaktadırlar. Allah'ın khalfin wa lahum kendilerine İhsanından verdiği şeylerle sevinirler ve arkalarından kendilerine henüz katılamayanlara onlara hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır diye müjdelemek isterler.